İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel merhabalar. Günaydın merhabalar. Geç Günaydın olsun hepimize. Günaydın Özdeş. Evet. Hanseyi yani evet. karar etmiyorsa da bir hayat devam ediyor. Bize uykusuz de bu... kalmışsın galiba öyle mi? Yani uykusuz kaldım şeyden değil, televizyonda falan beklemekten değil. Halete ruhi durumları yani. Bir de kor kor korna sesi, korna sesleri öyle mi? Korna sesleri. Ee <gülüyor> yasak değil mi korna? korna? Bazı durumlarda serbest olabiliyor. Mesela dün dörde kadar modada korna sesleri. E Yankılanıyordu sokaklarımızda. Evet. evet. Olu oluyor işte yani. Oluyor. Göz yumak gerekiyor. Değil evet. Yani... Yeni, yeni dönem. Yeni başlangıçlar. Biz de gelecek için çocuklarımız ve torunlarımız için en iyisini isteyeceğiz tabii. Ve bunun için daha çok çalışacağız. Daha çok mücadele edeceğiz. Bize de bu düşüyor. Peki evet. bu, bu söylediklerime biraz da paralel düşüncelerimi yansıtan bir karikatürle başlamak istiyorum bugün. Ee, karikatür e, Serpil Karç imzalı. Aslında 2000, e, 2021 yılında Mayıs ayında Covid, COVID pandemisi sürerken çizdi bunu e, Serpil Serpil Kar e, Karikatürde tarlada çalışan bir e, köylü diyeceğim an, anne ile kızı var. Anne ayakta. Elindeki tırpanıyla önceden e, sürülmüş olan e, tarladaki zararlı otları ayıklıyor. Tırpanıyla e, ayıklanan... tırmık diyelim. Tırmık, e, ben ne dedim? Tırpan. Ah pardon, pardon. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle oluyor sabah dördene kadar falan. Pardon, güzel. Zararları, <gülüyor> <gülüyor> zararları, evet. Kırmıkla e, ayıklanan zararlı otlar arasında o tanıdık şeyler de var. Minik yuvarlak koronalar da var ama konu o değil, konumuz o değil. E, bu kadın e, bu zorlu işi yaparken yüzünde böyle mutlu bir ifade var. E, Kızına da o ifadeyle bakıyor. Çünkü kız e, çömelmiş, çömelmiş. E, o yaban otlardan arındırılmış kısımda tarlada e, yeni bitmekte olan ve topraktaki e, tek başına kalmış fidana umutla bakıyor. Yani onun toprağını besliyor şu anda. E, her ikisi de ana kız da mutlu, ikisi de gülümsüyor. E, Serpil Kar bu karikatürü için yeniden yaşayacak umutlar başlığını uygun görmüş. Ben de diyorum ki hakikaten enseyi karartmayalım elbette umutlar yeşerecek elbette sağduyu ve aklı selim bir şekilde ağır basacak deyip daldan dala sıçrayarak uzaklaşmıyorum. Cumartesi akşamı hepimizi mutlu eden yüzümüzü gülümseten gururlandıran bir olayla, olayla devam etmek istiyorum. Bu yıl 76.sı e, düzenlenmişti Uluslararası kan Film Festivali'nin ve en iyi o, kadın oyuncu e, dalındaki e, ödül e, Nuri Bilge Ceylan'ın e, Kuru Otlar Üstündeki, Üstüne'deki performansıyla Merve Dizdar'a verildi. Merve Dizdar'ın önceden hazırladığı ve gerçekten büyük heyecanını yenemeyerek okuduğu konuşması çok işten ve çok etkileyiciydi. Ödülünü filmin baş karakteri Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerine ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci, mücadeleci ruhlara armağan etti Merve dizler. Onu da buradan kutlamak istiyorum tekrar. E, e, az ufak bir e, ilave Lütfen, bulamak. evet. Yani hepimizi mutlu etti derken hepimizi sözü tam kapsayıcı değil. Çünkü mesela Rütük ikinci başkanı, başkan yardımcısı bununla hiç iftar etmediğini söyledi. Evet ben hepimizi derken başkalarının da diyeceğini umuyordum ama neyse şeyler istisnalar varmış. Şimdi... Mohamed Şengöz e, o gece e, sosyal medyada sıcağı sıcağına bir karikatür paylaştı. E, Merve Dizdar'ın bu konuşmasına atıfta bulunarak ve kendisine de hoş selam göndermiş oldu. E, karikatürde e, bildiğimiz bir film şeridi merdivene düşüyor. E, i̇şte bu film şeridinden oluşan merdiven yüksekçe bir duvara dayanmış. E, siyah tuvalet giyimli bir kadın ki bu kadın tabii ki berbe dizdar oluyor e, bu maddivenin tepesine tırmanarak o yüksek duvarın öbür tarafında görünen aydınlık güneşe doğru e, gülümsüyor ve kadının saçları da esen rüzgarla birlikte dalgalanıyor Muhammed Çengöz bir mutluluk ve umut tablosu çizdi tabi bu e, kan film festivali bu yıl gerçekten de özellikle kadınlara umut dağıttı diyebiliriz. Bu bu karikatürün bir özelliği de izninizle onu da söyleyeyim e, Gezi'nin 10. Hmm. yılında çizilmiş olması. Tam e, ona isabet ediyordu. Hmm. Muhammed göz belki o amaçla çizmedi ama bu çizim bana Gezi'ye de küçük bir e, selam izlenimi bir e, yani 10. yılında böyle bir e, izlerim bıraktı bende bu karikatür. Evet iki ufak ilave de bulayım Ne yani bir kere Dur. Kan Film Festivalinde mervezlerin yanı sıra çok güzel, enteresan filmlere de ve oyunculara da şey verildi. Ödüller yani Altın Palmiye, anatomi Günçütle Günçüt Dimitriye'ye yönetmen olarak Jüri büyük ödülü de The Zone of Interestle Jonathan Glazer'a verildi. En iyi yönetmen bir Vietnamlıydı. La Passion de D'un Buffon diye bir filme Jury ödülü de işte yapraklı Aki Kauris Mekin'in Paul Leaves filmine verildi böyle bir dağıtıldı kurotlar üstüne de Merve Dizdar aldı yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın en iyi erkek oyuncu da Koji Yakuşu'nun Wim Wenders'in ünlü yönetmen Wim Wenders'in Perfect Days filminden Koji Yakuşo'ya verildi. En iyi. Onu tabii şeyden tanıyoruz, hatırlıyoruz. Parazitten hatırlıyoruz. Evet. evet böyle bir e ekleme. E ya, e e i̇zninle ben de bir ekleme yapayım o halde. E ben de ilgiyle izledim e televizyondan. Özellikle e son yani e Justin Trier'nin aldığı, Justin Trier'nin aldığı bu bir düşüşün Anat anatomisi filminden önce Jane Fonda ee, çıktı 86 yaşında Canfon'da ve e, Hakikaten gayet dinç gayet böyle e, Müthiş bir Performans gösterdi bence e, Şöyle konuşmuş Konuştu e, ben buraya ilk kez 1963 yılında Gelmiştim pek çoğunuz henüz doğmamıştı Bile dedi ve o tarihte e, Yarışan bir tane Olsun bir tek kadın yönetmen Yoktu ve biz bunun yanlış Olduğunun farkında bilincinde Değildik e, dedi bu yıl yedi kadın aday varmış yerlerde, adaylar arasında, yönetmenler arasında. Kazananın da Justin Trieu ilan edilmesiyle Jane Fonda'nın şaşkınlığı ve sevinci gerçekten muhteşemdi. Yani izlemeyenler YouTube'dan bunu izleyebilirler. Çok enteresan bir finaldi. Justin de, o da biraz politikaya bulaştı ve... Yani Fransa'daki o emeklilik reformuna karşı yapılan protestolara desteğini sundu. Fransız hükümetinin e, kültürü metalaştırdığını e, falan söyledi. Hükümetin pol kültür politikalarına karşı çıktı. Tabii kültür bakanı da e, Justin, Justin Trudeau'yu tebrik ederken e, yani haksız bir konuşma yapmış olduğunu ve şaşkına döndüğünü yazdı. Öyle mi ha yani önce kendi ülkene saygı duymayı öğreneceksin Justin Frye dedi değil mi? Meredith'lere <gülüyor> şeyi söylediği gibi, Rüştü Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'nun söylediği gibi. Tam öyle değilsin bile. Yani bu film dedi dünyada eşi benzeri olmayan bir çeşitliliğe izin veren finansman modelimiz olmazsa gün ışığına çıkamazdı. Bunu unutma diyerek böyle yani. bir böyle bir nokta koydu diyeyim. <gülüyor> Çok... <Peki. Dün gülüyor> tamam, evet. Evet. <gülüyor> e, dün oy kullandık diyordum e, sonuç öyle ya da böyle en azından oy kullanma görev ve sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz için mutluyuz e, mutlu olmalıyız ama nedense sevgili Tan Oral pek de öyle düşünmüyor olmalı ki dün oy kullanmak üzere sıraya girmiş e, sandık başında bekleyen vatandaşları biraz farklı resmetmişti hafta içinde ee, kuyrukta 10-15 kişi görüyoruz Tan'ın karikatüründe. Her biri elinde oy pusulasını koyduğu e, zarf ayakta durmuş e, sırasını bekliyor. Fakat bu kişilerin yüzleri de birer dikdörtgen oy zarfı şeklinde çizilmiş. Şu farkla ki e, o zarfın kapatılmış halinde anlatmaya çalışayım. Zarfın kapatılmış halinde üstteki zamklı kapak sanki bir burun şeklinde ve onun altına da iki küçük nokta ilave edince gözler oluşuyor. Alttaki kapağın oluşturduğu ters üçgen ise burnun altında kalınca ister istemez e, dikdörtgen şeklinde somurtkan bir surat şekli oluyor, oluşuyor. Yani müthiş bir karikatür aslında bu. E, sandık sırasında bekleyen kişilerin hepsinin yüzleri asık. Neden acaba? Ben e, sonuçları önceden tahmin etmişler mi bilemiyorum yani kimi tutuyorlar falan programdan hemen sonra e, Tanora'da arayıp soracağım bunun nedenini. Ben evet, sorumlusu. Evet bu arada bu arada ben yine seçimin hemen öncesinde bazı karikatürcülerimizin çizdiklerinden e, ufacık bir seçki sunmak istiyorum. Mesela e, İlbin Mandel e, sosyal medyada paylaştığı karikatüründe adaylardan birini gençlerin karşısına geçirmiş e, soruları cevaplıyor iken çizdi. E, karikatürdeki aday aslında Kemal Kırışdaroğlu. Fakat bu diğer aday yani e, Tayyip Erdoğan da olabilirdi. Elindeki e, o mikrofonuyla e, duran delikanlının önünde bacak bacak üstüne atmış. Rahat ve kendinden emin bir tavırla soruları alıyor. Şöyle soruyor e, delikanlı sizi anlamıyorum. Neden oy veriyor diye e, soruyor. Polit politikacının cevabı şöyle diğer adayı anlaman bana oy vermen için yeterli zaten. Evet e, politik aslında tam da öyle bir şey değil mi? Kim kimi anlıyor? Nasıl anlıyor? Evet. evet. Nuhsal Işın ise e, cumartesi günü o da Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan karikatürne yani seçimin bir gün öncesinde başka bir gerçeğe e, parmak basmış. E, karikatürde seçim sandığı başında bekleyen daha doğrusu vatandaşlık görevini mutluluk içinde oy vererek e, ifaden yerine getiren e, yabancı uyruklu bir yeni vatandaşımız var. E, beyaz entarısın üzerine siyah bir cüppe geçirmiş uzun sakalı kafasındaki e, kavuk mu bağışlık işte e, bu vatandaşımızın Orta Doğu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet sarık e, diyebiliriz. Sarık evet sarık. E, televizyonlara yansıyan e, bir takım görüntülerde bu bu, bu Benzer vatandaşlarımızın pek Türkçe konuşamadıkları, hatta bir kelime dahi Türkçe bilmediklerini görmüştük. Ancak nussal ışığının çizdiği karakter Türkçe'yi öğrenmiş. iyi konuşuyor bu karikatürde. Oyunu sandığa atarken kendisini böyle biraz merakla, hatta biraz endişeyle izleyen, top oynayan iki küçük çocuk var, bir kız, bir oğlan. Onları rahatlatıyor. Hamdolsun diyor, 250 bin dolara buradan konut aldım. Sıra geldi şimdi geleceğinizi belirlemeye geleceğinizi belirlemeye. Evet. Bence Nusla bu karikatürü 2018 öncesinde çizmiş olmalı çünkü baktım e, 2018'de 18 Eylül 2018'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla yabancı uyruklu gerçek kişileri artık 400 bin ABD doları üstünden e, gayrimenkul satın almaları veya en az 500 bin ee, yine Amerikan doları karşılığı sabit sermaye yatırımları yapmaları durumunda, yat, yatırımı yapmaları durumunda vatandaşlık kazanma hakkı verilebiliyor. Yani enflasyon hemen herkesini etkilemiş. Ee, evet. Bir es vereyim. Ee, peki geleceğimiz nasıl olacak? Ee, bu çocukların gelecekleri nasıl olacak? Başta da söyledim gerçekten enseyi karartmaya gerek yok. Şöyle ya da böyle mutlaka iyi olacak. Bakın Beyçak bize nasıl bir e, tablo sunmuş. Eee Beyçak'ın e, o da e, Cumhuriyet Gazetesi'nde cumartesiydi galiba çıkan karikatüründe kılık kıyafetlerinden ve bulundukları ortamdan pek de öyle halleri yerinde olmayan yoksul hatta diyebileceğimiz üç kişilik bir e, küçük aile çizmiş adamın kıyafeti yamalar içinde bir de küçük kedileri var karı koca bir ufak masanın başına kurulmuş karşılıklı çay içmekteler masa o kadar küçük ki demlik yerde dur. kadın başını elleri arasına almış gözlerine boşluğa dikmiş gayet düşünceli çocuk ile kedinin yüzlerinde ise pek öyle bir ifade yok durumu anlamaya çalışıyorlar sanki Adama gelince yani evin beyi, evin reisi Umutlu. Ellerini ensesinde kavuşturmuş, böyle sandalyesinde geriye doğru kaykılmış kay sandalyesinde e ailesini rahatlatmaya çalışıyor. Harika bir geleceğimiz olacak Nurten. Karadeniz'de doğal gaz bulunduğuna göre bedava ısınacağız. Altı adet nadir element bulunmuş. Düşünsene, bu aylıklarımızın artması demek. Havala Demirtaş hapiste olduğuna göre ve LGBT'liler artık evlenemeyeceğine göre de bir TOK sahibi olmamızın önünde hiçbir engel kalmadı. Dövizleri cebe doldurup toga atlayacağız. Ver elini Paris. Bunun üzerine daha ne diyelim? Evet. Paris'e gidelim değil mi? <gülüyor> Paris. Paris'e gidelim. Paris. Ver elini Paris. Peki tamam gidelim. Şimdi e, Fransız... Karikatürün e, yeni yıldızlarından diyeceğim Koko. Koko müstaharıyla. Liberasyon gazetesinde çiziyor e, Corinne Ray. E, zaman zaman karikatürlerine başvuruyoruz. E, onun karikatürü e, Paris'ten geliyor işte. E, kahramanı bir küçük kırmızı otomobil. Hızlı bir şekilde e, e, yolda ilerliyor. Otoyolda herhalde. Arabanın içindeki sürücüyü ya da e, yolcuları göremiyoruz. Yansıyan gün ışığı nedeniyle onlar görünmüyor. Fakat onlar zaten önemli değil. E, biz ön camın üzerine yapışmış olan dört tane minik kanatlı canlıyı görüyoruz küçük tatlı böcek sinir ya da arı ya da helikopter işte, böceği mi diyorlar. Neyse e, hızla yol almakta olan arabanın ön camına yapışmışlar. İki tanesi henüz camı vermemiş. Kendi aralarında da konuşuyorlar bunlar. Karikatür bu ya. Hatırlıyor musun diye soruyor bir tanesi. Az ötedeki e, arkadaşına cama yapışmış arkadaşına. Bir zamanlar bütün camı kaplardık. Arkadaş hiç çekiyor. Ah nerede o eski günler? Evet bu konu üzerinde evet. epey zaman zaman epey ayrıntılı olarak duruma fırsatı bulmuştuk. Çok belirgin şeylerinden bir tanesi biyolojik çeşitlilik azalmasının en belirgin örneklerinden biri. Değil mi? Yollarda artık sıfır neredeyse böcek, ön cama böcek filan vurmuyor, pa parlak, tertemiz kalıyor bütün. Tertemiz, arabayı katmaya gerek yok. Eskiden benzin istasyonlarına girdiğimizde güneye özellikle giderken devamlı durur, yıkatırdık veya kendimiz temizlemeye çalışırdık. son bir açıdır, öyle bir şey yok. Evet. Herhalde siz de değinmişsinizdir. Geçen hafta Danimarkalı bir bilim insanı 20 yılda ön camında somut olarak %90 daha az kir ölçtüğünü yazdı. Hayır atlamışız onu. Bize de gönderirsen yani, paylaşırız. Tabii ki memnuniyetle. Yine İngiltere yine aynı tarzda bir ampirik araştırmaya göre 2004-2021 arasında uçan böceklerde %60 azalma olmuş. Bu iyi bir şey mi? Ee, <gülüyor> yani bu sadece uçan böcekler için ya, geçerli tabii. Karadaki uçamayan böcekler o ayrı, o belirsiz. Evet, araba, arabaların ön camının temiz olmasını isteyen uzun mesafe TOG yolcuları için mesela evet. gayet <gülüyor> iyi bir yap tabii. Ama ekosistem döngüsü içinde e, bu börtü böcekleri ayıkladığımızda ne olacak? Besil zincirinde başta insan olmak üzere pek çok canlı da yavaş yavaş onlarda kaybolacak mı? O önemli öyle bir, öyle bir öyle, Ama öyle bir tehlike var galiba değil mi? Var ama önemli değil. Önemsemiyor. İşte Yokoluşun, öne... Yokoluş'un yanında bir de göç ettiklerinden ama söz ediliyor. Dün Guardian'da çıkan yeni bir araştırma o da böceklerin hem kutuplara doğru kuzeye ve güneye doğru küresel ısınma kaynaklı göç ettiklerini bir de buldukları yerlerde de yüksek yerlere dağların daha Yüksek kısımlarına doğru, serin yerlere doğru göç ettiğini söyledi. Yani aracınızla biraz yukarıları giderseniz belki görebiliyorsunuz camınıza birkaç tane yapabilirsiniz. Bu arada başka bir daha bulunmuş böcekler için. O da e, karikatürcü Menekşe Çam, İzmirli karikatürcü Menekşe Çam e, çok güzel ifade etmiş. E, o ruhun gemisini çizmiş. E, kırsal bir bölgede. Böyle arkada bazı dağlar falan görürüz. Senin dediğin e, tepelerde olsa gerek. <gülüyor> e, <gülüyor> fakat hava çok kapalı bu karikatürde. Kara bulutlar böyle gökyüzünü kaplamış. Fırtına çıktı çıkacak. Fırtına mı? Tufan mı? Diyelim buna. E, Lüh Pe peygamber ise e, Geminin başında durmuş, elinde asasıyla geminin yeni yolcularını içeriye buyur, buyur ediyor. Bilet kontrolü yapıyor gibi sanki. Normalde bu yolcuların çeşitli hayvanlardan oluşması gerekirdi. Yani her bir canlı türünden birer tane değil mi? Öyle okuduk biz yani birer kitaplarında. Birer bir çift, iki fil bir çift fil, bir çift zürafva, kaplan falan filan. Fakat Menekşe Cam bu yolcuları değiştirmiş geminin önünde uzun bir kuyruk oluşturarak yavaş yavaş içeri giren e, bu canlılar, dört ayaklı memeli falan değil, e, iki ayaklı kanatlı da değil, omurgasız eklem bacaklılar. Yani böceklerimiz. Demin sözünü ettiğimiz. Yani isimlerini tek tek sayamayacağım. Çok sayıda böcek çizmiş, memekçi. Aralarında uğur böcekleri, işte örümcek var, aman böcekleri falan onları tanıyabiliyorum, diğerlerini bilmiyorum. E, tabii geminin kuralları, kuralları gereği her türden bir çift girebiliyor sıraya tufan başlamadan bir an önce de gemiye binip gidecekler yalnız geminin üzerinde bir bir tarif var dikkatinizi çektim hocam sizin de 2080 evet gördüm ya, soru, fark ettim. soru şu yani gemi dünyadan 2080 yılında mı ayrılacak çok geç olmuyor yoksa 2080 yılında geri mi dönmesi bekleniyor geri dönmesi bekleniyor o zaman da çok ilimsenmiş Melek Şehin, yani e, hemen şimdi yok olacak, sonra geri önce 2008 bekleriz ya. Tehlike o kadar büyük değil demek. Evet. Peki. <gülüyor> tamam. Evet. evet. Ama yani insanlığı tehlike te tehdit eden bir başka büyük e, ve maalesef korkunç bir tehlike var. E, spor programına şimdi geçeceğim. E, maalesef. Futbol stadyumlarında e, çok acı bir gerçek sürekli karşımıza çıkıyor sık sık. E, en son işte İspanya'da La Liga'da oynanan Valencia Real Madrid e, karşılaşmasında Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a e, yöneltilen insanlık dışı hakaretler ve ölçü sözler geçen hafta e, bütün dünyanın spor gündeminde değil gündemindeydi tamamen. Ne yapmış e, Vinicius ne kabahati ne? Maymuna benziyormuş. Eyvah ben de şimdi suç işledim. E, rengi ne? Esmer. Siyah. Siyah. Esmer tende. Daha ne yapacak? Tabii ki. E, fakat bir suç daha işlemiş. Bir suç daha işlemiş. İsyan etmiş Vinisyus. İsyan etmiş. E, tribünlerle diyaloğa girmiş. E, Öyle olunca da oyun 10 dakika kadar durmuş. E, bunun üzerine ne olmuş? Kırmızı kart görmüş ve yetmemiş bir de ağlamış. Ağlayarak sahadan ayrılmış. Bakar mısınız suçun büyüklüğüne? Ee, yani düşünemiyorum hakikaten. Evet. Çok Fakat işte sandıktan e, çıkmış bu futbolcu. Kendisi çıkmış tabii tabii. Zaten onu e, protesto ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl tribünlerden seyirciyle e, tartışırsın ve oturur ağlarsın ondan sonra. Yani insan bir olur falan. Neyse. <gülüyor> Fakat e, sonuç olarak İspanya dahil bütün dünya ayağa kalktı. E, Infantino e, FIFA başkanı olayı kınadı. E, Brezilya hükümeti e, milli futbolcularını onlar da korudular. Ve Real Madrid en önemlisi bütün branşlardaki takımlarını sahaya Vinicius formasıyla çıkardı geçen hafta. Destek büyüdü. Bunun üzerine İspanya Emniyet Genel Müdürlüğü de mücadelenin ardından yani bu mücadeleler sonra bir açıklama yaptı ve 3 kişiyi de gözaltına aldıklarını duyurdular. Bitti mi? Bitmedi. Hemen ardından e, bu kez aynı e, şekilde bir ırkçılık haberi e, bu defa Güney Amerika'dan geldi. Eski Trabzon sporlu e, Hugo Rodalega, Independiente Santa Fe ve Gimnasia arasında e, oynanan e, e, Güney Amerika Kupası maçında aynı şekilde ırkçı e, saldırılara maruz kalmış. Onun e, 37... kabahatine e, söylemeyeceğim. Fakat kendisi şöyle ifade ediyor. 37 yaşında. Çok da tecrübeli bir futbolcu. Şöyle demiş. E, i̇nsanlık olarak gelişemiyoruz. Irçılıktan bana maymun denilmesinden bıktım. Bu hepimizin başına geliyor diyerek. E, o da içini o şekilde boşaltmış oldu. E, karikatüre gelecek olursak e, yine tanıdık bir karikatürcü. İtalyan aslında, Hollandalı karikatürcü. Emanuele de Rosso. E, onu tuttuğu gibi e, Hugo Rodalega'yı bir futbol topunun içine soktu. Sen misin konuşan diye. E, futbol topunun içine hapsetti. Derosor'un karikatüründe e, çim sahanın orta yerinde beyaz bir futbol topu görüyoruz. Topun e, tam ortası açılmış olan bir yarık. Ya da yıldız şeklinde bir delik var ee, ve çıkmaya çabalayan böyle esmer siyahi bir kişi. İşte da futbolcularımız ee, ellerini iki yandan topu dışına çıkarmış, yarığı büyüterek e, hapsedildiği bu futbol topundan kurtulmak için çabalıyor. Topun markası da var. Açıkça yazılı üzerinde. Rasizm yani ırkçılık ben evet. bu kadar. Evet müthiş bu hafta. Şey. Evet. Spor haberleriyle programımızı bitirmiş olduk. Güzel gitti değil mi? Önce e, sanat haberleri, sonra spor haberleri falan dünyanın durumu, dünya hali. Tam bir karikatür magazini oldu. <gülüyor> evet. Evet benim valla e, bir önerim şey. Ha, ufak bir ilave de yapmak istiyordum unuttum lütfen. Söyleyeyim lütfen. Ee, Muhammed Çengöz'ün karikatüründe e, duvara tırmanan genç kadının taşları havada uçuşan e, tırmandığı merdiven film kareleri şeklinde yapıldı evet onu belirtmedim mi yani, karikatürün en önemli şeydi ayrıntısıydı belki de i̇şte ben atlamışımdır şey, yok bilmiyorum programı tekrar izleyeceğim dinleyeceksin ee, Sen söyleyebilsem özür dilerim. Muhammed'ten de ee, çok önemli tabii. Film karesi, film karesine tırmanıyor. Evet, ben yani. belki de ben özür dilemek zorunda kalırım fark etmemiş olduğum için. Evet, belki şey Behiç Akın Cumhuriyet'teki kim kime dumduma sütununda çizdiği karakteri ben öneriyorum. Günümüzün mana ve önemiyet açısından en ilginç gelen oydu. Gelecek, e, mutluluk. Evet. Mutluyuz. Peki. Verinli Paris. Mutluluğun evet. karikatürünün hiç aktıyorsunuz. <gülüyor> evet. <gülüyor> karikatürü çizilebilir mi? Paris'ten çizilebilir, Paris'ten gülerle. Belki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum, iyi haftalar diliyorum, i̇yi görüşmek, iyi. görüşmek ben, üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor>